Haşir suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen Haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplama demektir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ne var, yerde ne varsa Allahı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Nitekim, ehli kitaptan olan kâfirleri, ilk defa o, yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz, onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin, kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah, hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki, evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da, mü'minlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de, ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah, onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Bunun sebebi, onların Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve elçisini karşısına alırsa, bilmelidir ki, Allah'ın cezası pek çetindir. O kâfirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur. Allah'ın daha önce onlara ait olup peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah Resullerni dilediği kimselere savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir. Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler Allah'a, resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar Sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir. Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki onlar Allah'ın lutfunu ve rızasını talep etmek Allah'ın dinine ve resulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır. Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim, nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler, onlar olacaklardır. Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak, kıyamete kadar gelecek mü'minler, Ey kerim Rabbimiz! derler. Bizi ve bizden önceki mü'min kardeşlerimizi affeyle. İçimizde mü'minlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen raufsun, rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır.